Bölüm 16. Peygamber sünnetini ve edeplerini korumak. Bu sebeple peygamber size ne verirse ve ne getirirse onu alın ve sizin neden sakındırırsa ondan da elinizi çekin. 59 Haşr 7. Ve o peygamber